Allahu biallahi min shaitan ar-rajim. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Alhamdulillahi Rabbi al-ameen. Wa sallallahu sallam ala Rasulina Muhammad wa ala alehi wa sallamijma'een. Rabbi shirahli s-dri ve yasli amri. Wa hli l-uktte min lisan yfka hu kabli. Evet bugün tahkimul kavaniin kufrun naqil naqilun anil mille. Oradan inşallah devam edeceğiz. Hı. O kaptı mı? 60. 57. 57. 57. Hmm. 60 da olabilir. Ben sayfa sayılarım farklı. 60. 60. Tehkimul kavânîn kufrün <gülüyor> nâkilun anilnillâh. Eyvah. Ve in kâle ashabuhu ahtâ'nâ ve hâkmüşşer'i a'danîn. Burası çok önemli. Kanunlara, yani kavâneynel vada'eyye, sonradan konan kanunlara muhakeme olmak insanı dinden çıkartan bir küfürdür diyor. Velev sahibi dese ki biz hata ettik bu yanlıştır, itikat ediyoruz batıllığına, şeriatın hükmü daha adildir dese de bugünümüzde en çok tartışılan mesele. Adam işte hükümlerinin batıllığına itikat etse gidebilir mi, gidemez mi? Bu şeyh ne diyor? Abdurrahman el-Etheri Allah şehadetini kabul etsin. Hı hı. Diyor ki o, böyle diyor sahibi, Biz hata ettik dese dahi, Şeriatın hükmü daha adildir dese dahi, Bu insan nedir diyor? Dinden çıkmış bir kafirdir. Kale şeyh Muhammed İbni İbrahim Rahimahullah. وَأَمَّا الَّذ۪ي قِيلَ ف۪يهِ كُفْرًا دُونَ كُفرًا Küçük küfürdür denen mesele diyor. Allah'tan başkasına muhakeme olursa. İtikad ediyor ki asidir ve Allah'ın hükmü de haktı. Bir kere veya buna benzer birkaç kere bundan sadır olmuş da. Budur diyor yani. اَمَّا الَّذِي جَعَلَ قَوَانِينَ بِتَرْتِيبِ وَالتَّخْتِيبِ فَهُوَ Adam diyor şey yapsa ona boyun boyuneyse ondan işlerini düzenlese bu küfürdür diyor. He, dese ki biz hata ettik ve şeriatın hükmü daha adildir desede. Safarqum hmm. Fe fark beyne'l-muqarrir ve'l-musbit. Değil mi? İspat edilen ve ikrar edilen arasındaki fark nedir diyor. وَالْمَرْجِعَ mastar yani. Hmm. Nereye döndüğüdür diyor. Onlar nereye mastar kıldı? جِعَلُوهُ هُوَ الْمَرْجِعَ Tertib, batakta yapıyorlar. Nereye kılmışlar? O kanunları kılmışlar. فَاذَا كُفْرٌ نَاقُلْ <الْمِلَّه> Bu dinden çıkartan bir küfürdü. Ama birinci kısmı anladım. anlamadım. اَمَا لَذِي قَيْلَ ف۪ي كُفْرٌ دُونَ كُفْرٍ اِذَا حَاكَم <اللَّه> İla <gülüyor> hakeme hükmederse yani Allah'ın indindiği hükmetmekten bahsediyor burada. Ma itikat yani <gülüyor> nehu alsin kendin günahkar olduğunu da biliyor. Ve anne hukm Allah'i hak Allah'ın hükmünün hak olduğunu itikat et. Ferdele diastur <gülüyor> min hulmar ravanhuye hakimden bahsediyor. Muhtemel hakimden bahsetmiyor yani. Ha diğer ama bahsettiği. Burada şey Gene şey hakimden bahsediyor. Gene burada iki, iki fetvası da muhakemeyle hakemle alakası yok. İkisi de hakim. Şurada ilah yerine bir koyması lazımdı. Nerede? İla hakeme bir gayril, bir İla Allah'tan başkasına hakeme. ben bu okudum hmm. böyle yazmış. İde hakem bir gayrime azal Allah. وَمَا Ardım okuyayım Bir saniye. Muhakemeden bahsediyor ya. Evet. Devamını bir okuyalım. El-Beldetul eti bil kanunul vedi'iyye leysa beldel İslam. Sonradan konan kanunlarla hükmedilen beldeler İslam beldeleri değildir diye başlık atmış. Su <gülüyor> şeyh İbrahim i̇bn İbrahim i̇bn İbrahim. Hıh. Kanunla hükmedilen e, beldeden müslümanların hicret etmesi vacip midir diye cevap Sonradan konan kanunlarla hükmedilen beldeler İslam beldeleri değildir. diyor. Oradan hicret etmek vaciptir müslümanlar. Vakadarika iza zaharatul vesaniyyetu min ve la eğer putperestlik zahir olduysa ve bu inkar edilmiyor değiştirilmiyorsa oradan hicret etmek vaciptir. Fer kufru Küfür diyor küfrün ifşa olması, açığa çıkması ve onun zahir olması deniliyor. Bu küfür beldesi diye yani. Ama Ancak diyor bazı fertler işte bazı şeylerde hükmediyorsa ne nasıl? O küfriyet qalila, la Fehiye Eğer küfürlerin varlığı az dahi olsa, bazı fertler de bunlarla hükmetse, e, izhar olmasa da izhar olmasa yani bu küfürler. Azınlıkta olsa orası İslam beldesidir. Yani şunu anlatmaya çalışıyor. Bir yerde küfür hakimse, galip olan küfürse, orası küfür beldesidir. Galip olan İslamsa orası İslam beldesidir. Ee, küfür İslam devletinde yok muydu? Vardı, rafiziler vardı, cehmiler vardı değil mi? Selefin tekfir ettiği, tekfirine icma ettiği cehmiler vardı. Öyle mi? O, o, o kadar sapık fırkaya kalmaya rağmen Oralar İslam beldesi olmaktan nefretmedi alimler. Niye? İslam ehli çoğunluktaydı, onlar azınlıktaydılar. Daha sonradan bidatlar artık izhar olmaya başladı. Önceden bidat ehli saklanıyorlardı. Selef onlara karşı katıydı, sertti, şiddetti. Onlar kapalı kapılar arkasında gizli saklı. Ne yapıyorlardı? Bidatlarını yaymaya çalışıyorlardı. Daha sonradan ehl-i e azalmaya başladı. Azalmaya başlayınca bu sefer bidatlar izhar oldu. Sünnetler ne oldu? Gizlenmeye başlandı. Sünnet ehli gizlenmeye başladı. O zaman beldeler bidat beldeleri oldu. Daha sonradan bu beldelerde bidattan sonra küfürler izhar olmaya başladı. Artık küfürler izhar oldu. Küfürler galip oldu. İslam'ın ehli zayıf olduğu için onlar da saklandılar. O nedenle bu beldelerde küfür beldeleri oldu diyor. Bugünkü Allah'ın indirdiği kan hükümler kanunlar olmayan sonradan konan kanunlar da nedir? batım küfür olan anayasalardır. Halkların çoğu bu anayasalara boyun eğmiştir. %80'i, %70'i en iyi ihtimal en iyi şey yerde, iyi yerde %70, %80 halk bunlara boyun eğmiştir. Çoğu yerde de %90'ı, %95'i zaten bir base görmüyor bu kanunlarda. Çok azınlık bir taife var. Onların içinde de 50 tane sapık tevil'e sapan kafirler var. Yani o kabul etmeyenlerin içerisinde de. İslam ehli bu kadar garip olmuş. Hasanul Basri'nin dediği gibi ehl gün gelecek, koskoca şehirlerde bir iki tane adam olacak diyor. Ve şeyh Hamid bin Atik rahimahullah ta'ala. Hamid bin Atik dedi ki. Eğer bir beldede şirk izahar olursa. Orada haramlar eğer ilan olursa, açıktan olursa. din. Eğer dini öğretenler tatil edilirse, mualimet doğru sen doğrultun okudun. Dinin talimi eğer e, tatil edilirse. <gülüyor> Orası küfür beldesi olur. <gülüyor> Onların ehlinin malları ganimet. <gülüyor> kanları da helal olur. <gülüyor> Bu beldelerin sahibi diyor, şu kendi yaşadığı vakayı anlatıyor. Bunu arttırdılar. Neyle? Allah'a ve dinine sövmeyi izhar etmekle küfürlerine küfür kattılar. Ve veda'u kavaniyna Kanunlar koydular ve o kanunları başlarındaki adamları icra ettirdiler. Allah'ın kitabına ve Resulünün sünnetine vesselam, muhalif olan Allah Azze kitabına muhalif olan bu kanunları ne yaptılar? Tenfiz ettiler. Bu tek başına yeterlidir. Neydi? <gülüyor> İslam'dan bir şeyle gelenin bu dinden çıkarılması için bu mesele yeterlidir. Neymiş o? Kanunlara koyulup o kanunları tenfiz edilmesidir. Bu yeni çıkmadı. Kabileler de önceden bunlarla e, hükmediyorlardı. Bu neden nedir ki? Şeyh Muhammed bin Abdülvahab ve torunları ve talebeleri o dönemde Arap aşiretleri ve kabileleriyle çok ciddi savaşlar içerisine girdiler. Hatta başka derslerimizde anlatmıştık. Kardeşi Muhammed bin Abdülvahab'ın kardeşi bile Muhammed bin Abdülvahab'la savaşmıştı. Bu neden. Ne al <gülüyor> fi semilillahi Küfrün hilaf Allah, Allah yonda cihattan men etmek apaçık küfürdür. Bunun ehliyle savaşılır. alimlerin katında bu hilafsız böyledir. Evet. Bu men Yani Müslümanları mı neden kafirleri kastediyor? Şimdi kendisi suudlu olduğu için suud devletinin küfrünü ortaya koyacak, Hı. suud devletinin küfrünü ortaya koyması için de deliller getirmesi lazım. Burada Suud Devleti'nin nasıl Allah yolunda cihattan insanları alıkoyduğunu, burada beyan ediyor. Demiştik ki, Şeyh kendisi Suudi Arabistan'da olduğu için Suud Devleti'nin küfürünü anlatmak için bunu yapıyor. Hatta bu Abdullah İbn-i Suud, 3. Suud Devleti'nin kurucusu, aslında 3 tane Suud Devleti vardır. Bir Şeyh Muhammed'in, Muhammed i̇bn Muhammed Suud'un emirliğinde kurduğu devlettir. O yıkılmıştır Osmanlı tarafından. Sonra Şeyh Abdurrahman İbni Hasan ona müceddüdü fâni derler. İkinci müce, müceddüdü derler. Abdurrahman İbni Hasan Ali Şeyh da e, şey yaptıktan sonra e, ikinci devleti ikram ettikten sonra Osmanlı Mıs Mısır valisinin oğlu olan yani Mehmet Ali Paşa'nın oğlu İbrahim şey. e, e, İbrahim İbrahim Paşa, İbrahim Paşa o kefere gelip ikinci devleti yıkmıştır. Üçüncü devlet Abdülaziz İbni Suud döneminde tekrardan kurulmuştur ama tabii Abdülaziz'in o su Amerika ile ve başka diğer Batılı Avrupalı devletlerle çok sıkı bir şekilde ilişkisi olan bir adam. Tabii o dönemde dünyada da şey oluyor. Dünya savaşları, yeni sınırlar belirleniyor. Osmanlı yıkılmış yerine Türkiye Cumhuriyeti layık bir sistem kurulmuş. Bütün işte <gülüyor> Arap ülkeleri parçalanmış. İngiliz, İngiliz mandacılığı altına girmişler. İngilizlerin sömürgesi altına. Tam böyle bir dönemde Abdullah azib bin Suud İngilizlerle anlaşma yapıyor. Hatta Abdullah azib bin Suud'un o hayinin el yazması vardır. Kadir Mısıroğlu var bir tane Türkiye'de tarihçi. Bu belgeler noktasında çok fena araştırmalar var. İki kere vatandaşlıktan atılmış, tarafsız bölgede senelerce yaşamış bir adam. Ko çok konuştuğu için çok işkence de görmüş, içeride hapiste de kalmış bir adam. Kadir Mısıroğlu'nun önünde bir kitabe var, yazma var. Abdullah azib bin Suud'un el yazması. Diyor ki ben diyor ee, i̇lelebet diyor Orta Doğu'da kurulacak bir Yahudi devletinin çıkar için çalışacağımı and içerim diye kendi el yazısı ve altına imzası mevcuttur Abdullah Azim'le suudun. Kendisinin hatta İngiltere kraliyetine bağlı maaş bodrusun bulunduğuna dair CIA'nın başkanlarından biri hatta elinde bir belge göstermişti ben bir keresinde izlemiştim. Böyle bir münafık, böyle bir münafık tabi cihadı tatil etti o zaman. Ve o zaman muvahhidler, Cuhayman'ın hocaları, bu Kabe baskını yapan Cuhayman'ın hocaları, hmm. e, üç tane şahıs vardı, ben adlarını unuttum. Bunlar Su Devleti'ne karşı başkaldırdılar. Tabi o sırada e, başkaldırınca kral görüşme talep etti. Madem öyle, adı oturalım konuşalım dedi. Ve o vakit e, üç tane sebep sundular, başkaldırmanın sebebini. O üç sebepten bir tanesi de neden Irak'taki Hüseyin'e dua eden, Aliye dua eden müşriklerle savaşılmıyor. Bir tanesi bu. Hmm. Tarih, Heh. tarih ibrettir. Hmm. Tekrarlı eder her zaman. Her zaman hakkı söyleyenler sürülmüştür. O dönemde de e, üç şarttan bir tanesi de e, devletteki işte itikadi şeyler, yumuşamalar, o şey yapanların zikrettiği, baş kaldıranların zikrettiği. Üçüncü bir sebep de e, kralın din talebelerine davetçilere yeterli maddi destek sağlamadığı, davetçileri teçhizatlandırmadığı yönünde. Kral iki tanesine söz veriyor düzelteceğine dair. Üçüncü o neden cihad edilmediğinde kabilelerden seçeceğim diyor, temsilcilere özel izah edeceğim diyor. O gün 8 tane mi? 18 tane mi? yanlış hatır, Yanlış hatırlıyor olabilirim. Böyle küçük bir grubu seçiyor. Onlara izah ediyor. Tabi Allah-u Alem ne konuşmuş? Allah'ın iyisini bile. Kimse bilmiyor orada ne izah etmiş. Çıkıyor onlar da kabilelerine diyorlar ki biz konuştuk ikna olduk. Ee, onun geçerli bir sebebi vardır. Ta o günden bugüne Allah yolunda cihat ne, ne olmuş? Tatil edilmiş. Bu Seluli Abdullah İbni Ubey İbni Selul gibi münafık olan e, İslam gibi görünüp de batınında küfrü gizleyen bu yönetim ne yapmıştır? Zahirinde de vardı da küfürleri. E, cihadı tatil etmişlerdi. Şeyh de oralı olduğu için bu yüzden böyle bir başlık atmış. Hani vakıasını anlatmaya çalışıyor işin açıkçası. O yüzden Şeyhul İslam İbn-i sözüyle başlıyor. Kale Şeyhul İslam İbn-i Teymiye rahimahullah. İbn Teymiyye, rahimahullah fe yu, fe yu Hangi mümteni e taife farz olan namazları Dan imtina ederse nedir mümteni i̇mtina eden. imtina eden neyden imtina eden şeriat devletinin gücünden boyunduruğunun ee, ve yetkisinin altından çıkan demek darül hapteki herkes mümtenidir zaten çünkü İslam devletinin boyunduruğu altında değildir peki darül İslam'da bir insan mümteni olabilir mi olur nasıl olur adam eşkıya olur daha çıkar devletin kontrolünden çıkmıştır artık değil mi bağıylar çıkmıştır. Öyle mi? Şeriat devletine karşı mı? Tabii. Şeriat devletine karşı. Hı. Ne olur o zaman bunlar? Mümteni olur bunlar. Mümteni taife. Hükmü bellidir mümteni taifenin. Ee, herkes onlara hüküm uygulayabilir. Yakaladığı, bulunduğu yerde. Bu yüzden ee, kim, hangi mümteni taife mesela farz olan namazı terk etmiş yani. İmtina ettikleri yer burada Veya ev sıya ya da orucu veya hmm. evu'l-hac, haccı, hac, oku. Ev an iltizam tehrim Ha Kanların haramlığı noktasındaki şeye iltizam etmiyor mesela, imtina ediyor. Bu neden kaynaklanıyor? Niye bunu zikrediyor? Çünkü Müslümanların kanı nedir? Korunmuştur. Müslüman ancak üç şeyden biriyle şey yapabilir. en nefsü bin binnefsî zina yapan evli birini öldüren biri birini öldürürse yapar. Biri de farakal <gülüyor> cemaa yani aslında oradaki cemaati terk etmekten kasıt dini terk etmek. Mürtet olmaktır. Memmeddeledinehu <gülüyor> faktulu hadisi gereği İbn Abbas'tan gelen kim dini değiştirirse ne yapın öldürün. Tabi heva ehli şer ehli her zaman bu hadisi hevalarına göre yorumlamıştır. Nasıl yorumlamıştır? İşte her cemaatten ayrılanın bazıyı saymak, kanını helal görmek, bunlar heva ehli insanların yorumlarıdır. Öyle mi? Bunlar kesinlikle heva ehli adamlardır. Bir adam cemaatten ayrıldı diye kanı helal olmaz. İşte kim Müslümanların kanının haramlığına iltizam etmezse, bundan imtina ederse, evet. O yüzden hariciler Müslümanların kanlarına ve mallarına teşebbüs etmeden onlarla savaşmak caiz değildir. İlim ehlin icmasıyla, de, Ömer ibne Abdülaziz'den naklettiği gibi, onlar sizinle savaşmadıkça siz onlarla savaşmayın diyor. Harici. Evet, hariciyelerle. Bagi taife çünkü onlar. Kan halal olmaz şey tekrir konusunda mı? Neyin? Tekfir etmek yani. Kan halal olması burada ne manada? Nerede? Üç kişinin kanı illa ki üç kişinin Hı. kanı halal olur. şeyi bizden yeterlik ne diyor? Bu kanın halal olması burada ne manada taşıyor? öldürülebilir yani. Normalde haramdır bütün Müslümanların. Tekfir edilip öldürme, yoksa tekfir edilmeden öldürme. İlk ikisi tekfir edilmeden öldürme, üçüncüsü tekfir e, tekfir edilmeden öldürme, üçüncüsü tekfir edilip öldürmedir. Evet. Çünkü <gülüyor> nasar bunu göstermekle yükümlüdür. Çünkü Hz. Hüseyin Yezide karşı çıkmıştır. Hz. Ali Muaviye'ye karşı çıkmıştır. Birbirlerinin kanlarını helal görmemiştir. Savaşmışlar o başka bir şey. Ama hiçbir birbirinin kanlı helal görmemiş. Mesela kim cemaatı cemaatten ayrılarsa onun boynunu vurun. Hmm. Yani bu müferrid olacak Tabi cemaat kelimesi dindir her zaman. Hmm. Her zaman bu manada kullanılmış Kur'an-ı Sünnet'te. Dinli terken adamlar. Yoksa cemaat desen milyonlarca milyarlarca cemaat var yeryüzünde. yüzünde. Var Emvar var var Maysir. Evet, mallar, <gülüyor> bunların haramlığı, aynı şekilde içkinin, zinanın ve kumarın haramlığı. <gülüyor> i̇şte nikahlanması haram olan kadınlarla nikah meselesi. Bundan imtina etseler. <gülüyor> <gülüyor> kafirlerle cihattan iltizam et, etmekten mesela imtina etseler, savaşmasalar mesela. <gülüyor> şey Diplik notu oku. Ve hâdâ huvâl hâsr-ül ân fî vilâdîl-müslimîne min el وَمُحَارَبَتِهِ وَمُحَاكَمَةِ الْمُجَاهِدِ بِسْسِجِنِ Eyvah! Bugün diyor Müslümanların beldelerinde cihadı men eden e, ve cihada karşı savaşan insanlar aynı şekilde mücahitlerini yapıyorlar? Hapse dolduruyorlar. كَمَا حَصَلَ ذَلِكَ فِي الْتِزَامِ تَوْقِيْ Tabi ne terörist yaptasıyla, sürmesiyle tabi. Böyle insanları kandırarak, gözlerini boyayarak. Bu ad altında ne yapıyorlar? Bu şekilde Müslümanları hapsediyorlar. Onlar hakikatleri değiştiremezler ama isimleri değiştirebilirler. Şeytanın ashabı her zaman böyle yapmıştır. فَيَقْصِدُونَ بِرْ اِرْهَابِ الْجِهَادِ onlar terörizmle cihadı kastediyorlar. <gülüyor> Dinden dönüşlerini ve küfürlerini bu şekilde beyan ediyorlar. Diyor. <gülüyor> Kişi ancak bunu nasıl inkar eder? Ya cahil bir adamdır ya da pis Allah'ın dininin düşmanı olan tavuslar hakkında mücadele eden bir sapıktır. Evet. İbn-i sözüne geri dönüyoruz. İbn-i ne demişti? <gülüyor> Kafirlerle cihatta iltizam etmekten imtina ederse hangi taife? <gülüyor> kitap ehlinden cizye almayı mesela imtina ederseler. Bugün bütün devletler imtina etmişler. <gülüyor> Buna benzer dinin diğer bütün vacipleri ve bütün haramları. Bak kimsenin عذر yoktur. bunları inkar etmekte ve terk etmekte kimsenin özrü yoktur diyor İbn Teymiye. Hmm. <gayri> ve geyre zelike ve ha <gülüyor> Ha inkar eden kişi tekfir edilir öyle vacipler bunlar. Fe inne taifete el tuqatalu aleyha ve in kanet biha. E mümtenî bunların vacibliğini ikrar etse de savaşılır imtina ettiklerinden dolayı. Ha tekfirlerinden dolayı değil tekfir edilmeden. <gülüyor> alimler arasında ben hilaf bilmiyorum diyor İbn Teymiyye. <gülüyor> evet. evet alimler şurada ihtilaf etmişler mümtenî taîfe hakkında. Eğer mümtenî taîfe imtina eden taîfe Iı, bazı sünnetlerin terkinde ısrar ederlerse mesela sabah namazının iki rekat sünneti gibi. ve <gülüyor> <gülüyor> Ezan ve ikamet gibi. Inde la bi vacipliğini söylemeyenlerin yanında. <gülüyor> <w -nehlu dalike gülüyor> min min <gülüyor> <el> <-arick> Yani e, tabii kimin yanında dedi vacipliğini ikrar etmeyen. <gülüyor> e, vacipliğini söylemeyen bu insanların buna benzer İslam şe'ler hakkında. Her her ikrar Ha etmekle beraber böyle bir kavmin kendisiyle savaşılır mı terk ettiğinden dolayı? Ha terk ettiğinden dolayı. ve fi'l vaciplerde ve haramlarda bu zikredilen hepsinde hilaf yoktur ki bunun için insanlara savaşılır. وَهَوْلَا عِنْدَ الْمُحَقِّقِقِينَ مُنَ الْعُلَمَٓاءِ اِلَيْسُ بِمَنْزِلَةِ الْبُغَاتِ الْخَارِجِينَ عَلَى الْإِمَامِ Bunlar diyor muhakkik ulemanın yanında e, imama karşı çıkan bugatlar mesabesinde değildirler, asiler mesabesinde değildirler. İki toplum mu? Hem vacipleri hem de şey, sünnetleri mi? Yoksa hangini gösteriyor? Hepsini mi? Sünnetleri. Orayı geçti. Evet. Ya da onun itaatinden çıkanlar babından değildiler. Ke Şam mu'minin Ali bin Abi Talib ehlinin Ali ibn Abi Talib ile beraber olması gibi. Fe Onlar muayyen bir imamın taatinden çıktılar. Ya, onun velayetinin izalesine çıktılar, karşı çıktılar. و اما المذكورون ama o zikredilen vaciblerin inkar edip terk edenler onlar İslam'dan çıkan insanlar. Wa ammal an islam bi mani' az Zekatı men edenler menzilesinde. Çünkü onlar dedi da biz daha zekat vermeyeceğiz. Çünkü zekat kalkmıştır farziyetinden. Wa bi Ali bin Abi Talib radıyallahu. Ali bin Abi savaşan hariciler çünkü onlar Müslümanların kanına teşebbüs etmişler. Tekfir mi diyorum intemam? Haricileri mi? İhtilaf var. Haricinin aynı ismini Bir menzileti diyor. Onlarla aynı menziletidir. İşte mani zeka ve havariç olabilir. Belki tekfir ediyor o da çıkabilir. Allahu alim yani. Şimdi haricilerin fırkaları var. Ali'yi tekfir edenlere ulema tekfir etmiş yani. Diğer sahabenin bir kısmını tekfir edenleri mesela. Haricilerin de öyle fırkaları var. Allah'ın iyisini bilendir. Vulhada iftaraçtı sırta Ali. İftarıqdı. Vulhada iftaraçtı iftaraqdı sırta Ali, rızı Allah ﷻ onu. Fi qitalihi Ali bu siresinde var. Ne oldu insanlar fırkalara ayrıldılar Basra ehliyle Şam ahli. Onlarla savaşıldı. Vfi qitalihi li ahlı Nehrawan. ehliyle savaşıldı. Fakat sıratu Bu diyor. Basr ehliyle beraber Şam ehlinin kardeşiyle kardeşin kardeşle savaşıydı diyor. Ama ve me'al khavaris bi khilafi zelik. Haricilerle ise bunun tam zıttınadır diyor. Hani bunlarla savaş başkadır. Onlar bugat olmuştur. Muayyen bir imamın şeyinden çıkmışlardır. Onların hükmü başkadır ama haricilerin hükmü başkadır diyor. Vebet nusuz anil Nabi sallallahu aleyhi عليه اجماع السحابة من قتال السديق وقتل الخوارج بخلاف الفتنة الواقعه مع اهل الشام والبصرة. Hmm. فاين النسوس فا دلت... دلت فيها بما دلت. Hmm. والصحابة التابعون اختلاف فيها. Dur ki nascar Nabi sallallahu aleyhi ve olmuş ve istikrar bulmuştur ki Sahabenin icması vardır. Sıddık radıyallahu anh ne yapmıştır? Haricilerle savaşmıştır. Neyin hilafına? Şu durum bunun hilafıdır ki Şam ehliyle Basra ehli arasındaki fitnenin hilafınadır diyor. Yani oradaki savaş başka bir savaş. Buradaki savaş başka bir savaş. فَاِنَّ nusud dellet فِيهَا بِمَا دَلَّتْ فيه Naslar delalet ettiği yerlere delalet ederler. Yani Nasların nereye delalet ettiğini bizim bilmemiz lazım. Bizim anlayışımızın önemi yok. Sahabe ve tabin ihtilaf ettiler burada diyor. Şam ile Basr ehli. Orada ne ihtilafına düştüler? İmam kim? İmam kim olsun? Ali mi olsun? Muaviye mi olsun? Burada ne yaptılar? İhtilaf ettiler. Bu yani diğer imtina eden mümteni taifenin küfrü gibi değildir. Evet. Faslu-sali. sali el fi-kufru kafir. Kafirin küfrünü şüphe etmenin hükmünü anlatacak bu üçüncü vabda. Hı? aşağı, aşağı <gülüyor> <Tembih>. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bu mesele diyor çok önemli bir meseledir ki Muhammed İ Allah İslam bozan on unsurda ki o unsuru saydıktan sonra altta bir cümle kullanmıştır demişti ki bunlar ümmetin üzerine icma ettiği küfürlerdir Bunlar bu sayıdan on tanesi ümmetin üzerine icma küfürlerdir. Bunun ikra haricinde şakayla, dünyevi korkularla işleyen herkes kafirdir demiştir. O yüzden İslam'ı bozan unsurlardan bir tanesi olarak zikretmiştir. Kâle. Kâle rahimahullah te'ala mellem yükeffiril müşrikin. Bak birincisi burada ayrı ayrı şeyler. Herkes tek bir şey zannediyor. Mellem yükeffiril müşrikin. Bir adam var müşrikleri tekfir etmiyor. İki, Ev, Şekke fi ev nedir? Misli şeylerin sayılı, sayılınmadır. Öyle mi? He, ev. Şekke fî kısrihim. Bu adam da onların küfrünün hükmünden cahil. Biri var tamam diyor küfür ama ben tekfir edemem. Biri var Şekke. ne diyor? Şekke. Şekke diyor. Ya acaba oy küfür mü değil mi? İhtilaflı olabilir diyor mesela. Küfür de şüphe ediyor. Evet sahhehe mezhebe. Üçüncüsü de diyor ki ya onların yaptığı küfür değil ki İslam zaten diyor yani. O yüzden müşrikleri tekfir etmiyor. Kefar. Kefar. Kefara Kafir ai yani. İcma ile kafir olur bu üç grupta. Bak o nakit üç grup sayıyor. Evet. Wa ala fi küfril kuffar Ha. Bu asli kafirlerin küfründe şüphe edenlere tatbik edilen bir kayidedir. Mislul Yahudu ve Nasara. Yahudiler ve Hristiyanlar mislidir bunların. Yani örneğidir ama sadece bunlarla mukayyet değildir. ha. Asli kafirin tanımı önemlidir bizim için. Hı. Tekrar söylüyorum. Asli kafiri nasıl tanımladık i̇bn Kudame'den biz? Dedik ki asli kafir babası küfre sapmış sonra çocuğunu küfür üzere terbiye etmiş. O çocuk ne oluyor? Mürted. Asli kafir oluyor. Mürtet olmaz. Babası İslam üzeri yetiştiyse ve küfür işlediyse Müfecudur. o zaman babası mürted olur. O mürtedin yetiştirdiği çocuk da Aslında asli kafir olur. E, hmm. kafir. Yahudi ve Hristiyanların küfrüne şüphe edenler zaten kafirdir, açıktır yani. Budistlerin veya başka dinlerden. Mürtette tafsil. hmm. ise tafsilat vardır diyor. hı hmm. Kimin küfrü mi? vadih, açık ise beyinen mesela Allah'a söven Resul'e söven Ya da peygamberlik iddia eden kafirun men Bu adam kafirdir ona kafir demeyen kafirdir Millete alim diye yedirdikleri Elbani Allah'a biri sokakta sövse sorarız diyor haram mı görüyorsun helal mi Dese ki bu haramdır, o şiddetli fasıktır, tekfir edemeyiz diyor. Böyle bir cahil yani. Bak burada ne dedi? Allah'a söyleyen, peygambere söyleyen, peygambere giddiasını olan bu küfür açıktır, kafirdir, ona kafir edemeyen de kafir. Hmm. Küfründe... Tabi elbani küfrünle şüphe ediyor ya. Yani. Hmm. Hmm. Hmm. Bu kaide isket... tat, böyle tatbik edilir. Ama, Ama mesele içtihadi bir mesele ise Ama mesele hilafi bir mesele ise, Mesela namazın terk meselesi olduğu gibi. bu aleyh. kaide orada tatbik edilmez. Evet, İmam Şafi gibi selef'ten birçokları yapmıyorlar namaz terk eden tekfirini görmüyorlar mesela. Salat bu kaide tatbik edilmez. <gülüyor> o müctehittir ama müştehit olduğu için tekfir edilmiyor değil. Mesele hilafi içtihadi olduğu için yani cümleleri iyi anlamak lazım. O <gülüyor> müctehittir. Ama İçtihad. mesele içtihadidir diye, yoksa müçtehittir diye özürlüdür değil. Sen müçtehittir diye özürlüdür dersen, o zaman mutezilen imamı cahizin dediğini dersin. Cahiz böyle diyor. E, hadis var ya, işte müçtehit içtihat eder, isabet ederse, ecran اَجْرًا وَاِنْ daha فَلَهُ اَجْرًا Eğer isabet ederse iki ecir, hata ederse bir ecir vardır diyor değil mi? i̇bn Kudam el-Maktisi e, el diyor ki, Cahiz, mutezilen imamı dedi ki bu hadisten yola çıkarak, her ihtiyaç eden müctehit mazurdur dedi. Yeter ki müctehit olsun. Cahiz'in bu söylediği söz Allah'a küfrün ta kendisi deniyor. İbn Kudame. Yani o yüzden biz buradan wa huwa muctehid fa la tutbaqu alayhi hadi'l kelimesinden müctehit olduğu için İmam Şafi tekfir edilmiyor değil. Mesela hilafi içtihadi olduğu için İmam Şafii tekfir edilmiyor. Eyva? Izla tut eğer bizim böyle bir usulümüz olursa ki usulleri eğer değiştirmiyorsak, sözümüzde sadıksak bizim seleften çok insanı tekfir etmemiz gerekir. <feyi> böyle bir şeyden de Allah'a sığınırız. Biz böyle bir şeyden beriyiz. Biz usulümüzü nereden alıyoruz? Seleften alıyoruz. Eyvah. Kale <gülüyor> Şeyh Muhammed Abdülvahhab Rahimahullah Teala. Muhammed dedi ki. Mürtetler riddetlerinde gruplara ayrıldılar. Ve minhum men sebt ala Kimisi vardır la ilahe illallah Muhammedur Resulullah şahadetinde sabittiler. Ve lakin egar bi nüvveti Ama diyorlar ki Musayleme de işte nübveti vardır onun da. Ne bidir o Resul değildir ama nebidir diyorlar. Annen ennen Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem eşrakehu fi'n nübuvve. Ne zannediyorlar peygamber onu kendi nübvetini ortak Şehidu <gülüyor> <gülüyor> Yalancı şahitlikler getirmiş, yalancı şahitler ortaya koymuş Müsellem'e. Bu yüzden kanmışlar. Burada da tevilin asûdîninde geçersiz olduğunu delili vardır. O yüzden sabrından kafirine icmâttildiler. icma ettiler. etiyorum <gülüyor> <gülüyor> İnsanlardan çoğu tasdik ettiler onları. Vâma hâda acma Alimler icma ettiler. Onlar kafirler velev cahil olsalar da. Optimize, <mutuh riches> onların küfründe şüphe eden de kafirdir. <incentivesIR> Alimler bunu icma ettiler diyor Şeyh Muhammed'in. Hı. şey <non> cehilu diyor. Onlar oh ala man fi Müslümanlar icma etmiştir Yahudi Hristiyanları tekfir etmenin kafir olduğuna ya da onların küfürlerinde şüphe edenler Ve biz yakından biliyoruz ki onların çoğunluğu cahillerdir. Yani cehalet burada onlar için mazeret olmamaktadır diyor. Evet. Suyla ile Şeyh Abdullah bin Abdul Latif عَمَّنْ لَمْ يُكَفِّرُ الدَّوْلَةَ اَيُدْ دَوْلَةَ تُرْكِيَّةَ آنِ تَرْكِ Şeyh Abdüllatif, Abdullah ibn Abdul Latif'e Osmanlı Devleti'ni, Türk Devleti'ni o zaman tekfir etmeyenlerin hükmü sorulmuş. Onları yanında Müslümanların aleyhinde onlara yardım edenler. Onlar İslam Devleti'dir diye gidip onlara velayet veren, onlara beyat eden. Onlarla beraber cihad etmenin gerekliliğine inananlar. Biri var hiçbir şey görmüyor yani. Bilakis devlete karşı çıkanların bugat olduğuna inanıyor. Ve e, onlardan bugatlardan helal olan onlar için helal olmadığını söylüyor. Yani bağırlar için helal olanın onlar için helal olmadığını söylüyor. Cevap Cevap verdi ya'rif devlet Kim devlet Osmanlı devletinin küfrünü bilmiyorsa, Osmanlı devletinin tanımasına rağmen. muslimin Hani onları şöyle görüyormuş o dönemde bazı insanlar. Burada muhhekit bir devlet var, şeriat devleti, Osmanlılar da onlara bagi olanlar. Bazıları o mesabede görüyormuş. Kim diyor onların küfrünü bilmezse veya Müslümanların bagileriyle bunlar arasında ayırmazsa <gülüyor> la ilahe illallah. manasını bilmiyordur bu adam. asma bilmiyodur va'la. Bununla beraber zannetse ki devlet Müslüman bir devlettir. <gülüyor> bu daha büyük ve daha şey eşet bir şeydir küfür nedir. <gülüyor> Allah'ın tekfir ettiğini tekfir etmekte şüphe etmektir bu diyor. Bak kime tatbik ediyor kayideyi. Alimlerin tatbiki bizim için önemli. Osmanlı'yı tekfir etmeyenlere o dönemde halini, şirklerini bilerek tabi. Tabi birçok insan bugün birçok muvahid de Osmanlı'nın halini bilmez. Ki Osmanlı'nın bazı dönemlerinde ne vardır? Bazı dönemlerinde bir gibi gibi Tarikat-ı Muhammediye kitabını okutan alimler gelmiş. Bunlar Müslüman adamlar. Tevhidi anlatmışlar. Hatta 200 sene bir gibi iş şey yapmış. Yeniçerilere zaruri okutturmuş bunları. Yani öyle alimler de gelmiş. Ebu Suud Efendi mesela. Bir tek, fetvaları var tekfirde gülmekten yerlere yatarsınız yani o kadar sert yani. Hani böyle artık delilmeli kaybetmiş yani. O kafir ona kafir demeyen kafir diyor biri var kafire kafir demiyor ona ile lazım. z kafir diyor işte Amr ona kafir demiyor diyor Zeyd'e ne lazımsa Amr'a da o lazımdır diyor mesela. Zeyd'in öldürülmesi lazım ya Amr'a da o lazımdır. Böyle insanlar gelmiş mesela hani Osmanlı içerisinden dönem dönem. Son dönemde özellikle Osmanlı'nın son döneminde tamamıyla artık itikat mitikat kaybolmuş. O bahsettiğimiz bir gibidir. Ebu Suud Efendi onlar eski insanlar oldukları için. Ve dönem dönemde değişmiş yani. Dönem dönemde değişmiş. Evet. Bu بِهِ Allah'a şirk koşana Allah tekfir etmesine rağmen onlar bunda şüphe ediyorlar. <gülüyor> Allah. He. <gülüyor> Hangi yardımla olursa olsun onlara yardım eden, onların safında koşturanları tekfir etmesine rağmen onlar bunda şüphe ediyorlar. <gülüyor> Bu apaçık bir riddettir diyor Abdullah İbn-i Abdüllatif Ali Şeyh. <gülüyor> <Oku>. <gülüyor> Bütün Arap devletleri bugün gece ve gündüz açık küfrül buvah, açık küfrü izhar ediyorlar. Allah'ın şeriatına muhalif olan bu kanun, sonradan koyulan kanunlara tatbik etmekle. Buna ذلك la tecidu men Kendini ilim talebliğine nispet eden cahil de ne yapıyorlar? Bu devletlerin küsünde tavakkuf ettiklerini ilan ediyorlar. Evet. <gülüyor> Bana Şeyh Suleiman bin Abdullah rahimahullah teala. Bu ama kavul Sâil. Fakat ne kadar kavul Sâil? Fakat ne kadar dinlerini kötülük ayıplamaya mürtetlerin hangi beldesinde olursa olsun bu şekilde bir adamın hükmü nedir yani susan bir adam ha <gülüyor> <gülüyor> ha şimdi böyle bir adam onları şü küfründen şüphe edemez onları küfründen cahil de olamaz iki hal var yani ya cahil de ya da şekitli Hani ikisinden başkası değildir diyor. Eyvah Allah razı olsun. bi ve ve Onlar ve benzerleri kafir olduklarını ikrar ediyor. Ancak. la ve Ama onlar tekfir etmeye, onlardan berat etmeye güç yetiremiyor. Onlardan başkaları kafirdir diyor ya da şöyle ben onlar kafirdir diyemem diyor mesela kana fi kufrihim bi kufrihim eğer onların küfründe şüphe edense veya cahil biri ise Ona kitap ve sünnetten deliller beyan edilir küfürlerine dair ha, adam burada ne adam hallerinden cahil yani Tamam yoksa hükümden cahil kesinlikle zaten mazur olmaz. Ve in şekke ba'de zalike ama beyan ettiğin hücceti, durumu izah ettiğin Adam şüphe ediyor, tereddüt ediyor. ediyorsa <gülüyor> innahu katirun bi icmal ulama, alimlerin icmasıyla o da kafirdir. Ale en men şekka fi kufril kafir fehu kafir. Kâfir'in küfrüne şüphe eden de kafirdir. Ve in kane bi kufrihin ve la yaqdiru. Evet. Ale muvâjahatihim bi tekfirihim ve hu müdâhim lehum. Eyvallah. Adam küfürlerini ikrar etse ama onların tekfirine kadir, kadir değilse, tekfir edemiyorsa bu nedir? Onlara yalakalık yapan biridir diyor. Bu da haram. Ha, haram bu tabi. <gülüyor> diyor ki Allah etti. onlar ister ki siz onlara yağcılık yapın, onlar da size yağcılık yapsınlar. İşte günah sahibi birçok insan hükmü bu şekildedir. وَإِنْ كَنَا يَقُولُ أَقُولُ غَيْرُهُمْ كُفَّارُ وَلَا أَقُولُهُمْ كُفَّارُ فَهَذَا حُكُمْ مِنْ هَكَمَا مِنْهُ بِإِسْلَامِهِمْ Ama bir adam dese ki ben işte onların haricindekilere kafir derim veya onlara kafir diyemem bu adam ne yapıyor? Onların İslamına hükmediyor demektir. فَهَذَا حَكَمَا مِنْهُ بِإِسْلَامِهِمْ Bu onların İslamına hükmü vermesi. اِذْ لَا وَاسِطَ بَيْ İslam'la küfür arasında başka bir ara bir yer yok yani diyor. Eğer onlara kafir demiyorsa demek ki onlar Müslümandır. Demek ki o zaman küfrü İslam diye isimlendirmiş, kafirleri Müslüman diye isimlendirmiş olur. Bu adam da kafirdir. Niye? Kafirin küfründe şüphe etmiştir. Yani açık bir şekilde diyor, adam mesela tekfirlerini ikrar eden biri ama ilan edemiyor, beyan edemiyor. Bu adam onların arasında kalıp onlara Müslüman gibi muamele ediyorsa diyor, hani gücü varsa tabi bunu ikrar etme. Buna, buna rağmen yapmıyorsa masiyet ehlidir, günah ehlidir bu adam. Haram içerisindedir ama yok adam onların işte tekfirde tavakkuf ediyor. Küfür acaba kafir müler ya acaba öyle mi? diyor veya onlar Müslümanlar diyor kafir değiller diyor hüküm onlara İslam hükmü veriyor bu adamsa diyor kafirdir ya diyor ya diğerlerin bunay kısın ortası ne demiyor he öyle bir şey yok ya Müslümandır ya kafirdir adam he Şeyh Abdurrahman bin Hasan ve eğer man La İlahe İllallah'ın manasını bilirse kişi neyi bilir? Ee, Allah'a Allah iman etmekle beraber, ona bir şey ortak koşanın küfründe tereddüt etmenin veya şüphe etmenin takutu inkar etmemek olduğunu bilir. La İlahe İllallah'ın manasını biliyorsa. Hmm. Ama La İlahe manasını bilmeyen adam için çok da önemli bir mesele değildir yani tekfir. Böyle sıradan bir meseledir onlara göre. Halbuki şer'i bir hükümdür yani. <gülüyor> Fakala Şeyh Abdullah ve Şeyh İbrahim, Şeyh ve Şeyh Neymiş soru? Hepsine sorulmuş? <gülüyor> men la la ve kabircileri Jehmiileri ve tekfir etmeyenin arkasında namaz sahih değildir. <gülüyor> ya da tekfillerine şüphe eden adamın. <gülüyor> bu en açık meselelerdendir. Bak demiyor hafidir. En açık meselelerdendir. <gülüyor> evet, ilim talebelerinin yanında böyledir diyor. <gülüyor> Bakın ilim talebeleri başka, ilim ehli başka. İlim talebeleri biliyor bu meseleyi. İlim ehli ise diyor bunla, bunların tekfirinde müttefiktir, ittifak etmişlerdir. Ceh cehmilerin, hangi cehmilerin Allah görmez, işitmez, bilmez, duymaz diyenleri, Allah'ın sıfatlarını nefyeden ve kabre ibadet eden, dua eden, Allah'tan başkasına dua eden, kabricilerin tekfirine ittifak etmiştir. Hmm. Ya'nun Beşir el-Merisi. Bakın Beşir el-Merisi bu Mürcienin bir fırkasında. Hmm. Ha, oku. Lam azale ke fe ehli ilm yani beşir el-Malisi ve كذلك guburiyun la şek ila fi küfrihim ha bu şekilde diyor kabir, e, kabircilerin küfründe şüphe edilmez menhem me iman. imanın kokusunu bir kere koklamış adam bunların kafirliğinde şüphe etmez diyor ya yani. beşir el-Malisi mürcienin bir fırkasından kendisi e, bu kafire kafir demeyen kafirdir ona demeyen ona demeyen ona demeyen Bunlar ilk çıkartanlardan bir tanesi. Öyle bir bidatları var. Cehmiye'ye tekfir, Cehmi tekfir etmiyorlar mı? Vallahi ben orada onu nasıl getirdi hala anlamadım yani. Yani orada dedi ki ilim ehli bunları tekfirini icma ettiler. Sonra da diyor ki Beşir el-Merisi diye isimlendiriyorlar diyor. De, normalde, e, Şöyle bir şey olabilir. Belki o dönemde Beşir el-Merisi'nin o sözünü işten varsa kafir demeyen kafirdir demeyen de demeyen de demeyen de demeyen de demiş ya. Sonsuza kadar götürmüş ya. İlâme âlâ nihâye. Beşir el-Merisi ilk bu bidatı ortaya atan adamlardan biri. Belki Allahu alem diyor ya. İlim ehli cehmilerin ve kabirilerin tekfirinde ittifak etmiştir bununla beraber. Sonra da bunu yani onları tekfir etmeyi tekfir etmeyenleri tekfir etmeyi ne diye isimlendiriyorlar? Beşir el-Merisi. Bunlar Beşir el-Merisi'nin yolundalar gibi olabilir. Ve kezalike diyorlar. İşte bu şekilde el-kuburiyun la yeshuku fi kufrim. O kabirilerin kabre ibadet edenlerin küfrüne şüphe olmaz. Men şemme raihata'l-iman kim? İmanın kokusunu bir kere kokladıysa. Evet. Devam. İnsan bir solukta okur bu kitabın tamamını. Mesela? İnsan bir solukta okur bu kitabın tamamını. Dördüncü fasıl. Bakın bu fetvaları bulduğunda ağlayan Müslümanlar biliyorum ben. Senelerce bunları inanıp da bunları böyle delille, işte Burhan'la, naslan alim kavliyle desteklemeye çalışan cahil, yani ilmin talebesinin başında olan, daha insanların hoca olarak kabul etmediği ama başka sapıkları kendilerine hoca kıldıkları bir dönemde bu görüşleri savunan Müslümanlar, eski Müslümanlar tanıyorum. 15-20 senelik Müslüman. Biz diyor bu kitabları bulduğumuzda, bu fetvaları bulduğumuzda ağlıyorduk diyorlar yani. Allah'a secde ettik ağlayarak diyor. Allah buna şahittir yani. Allah'ın yani bu hakkı bizden önce de anlatan insanlar varmış. Yani hep diyorduk acaba biz miyiz bir? Allah'a hamdolsun diyor. Allah bizi diyor sebat ettirdi bu fetvalarla diyor. Elhamdülillah. Dördüncü Öl fasıl. Adam, adam peygambere söylüyor bunun hakkındaki bab. Ya da peygamberin getirmiş olduğu ahkamla bir hükümle dalga geçiyor. Ya da getirdiği bir şey inkar ediyor. <gülüyor> Muhammed bin Abdülvahhab'ın oğlu Abdullah. Allah şahadetini kabul etsin. Osmanlı'nın şehit etti. Vakala Şeyh İbn Teymiyye rahimehullah taala fi kitab dedi ki oğlu İbn Teymiye hmm. rahimehullah Sarımul Müslüm ala şat min Resul Resul-ü hükmü hakkındaki ne? Kesilmiş kılıç, Kesilmiş kılıç yani. Çekilmiş. kılıç, kılıç. afan. E, açık bir şekilde eee Resulullah Aleyhissalatu vesselam sövenin küfrü hakkında on ahkamıyla alakalı yazdığı iki ciltlik bir kitap var değil mi Kale Orada imam, dedi ki İbn Teymiye "Kala el İmam İshak bin Rahawayh" İshak bin Rahawayh Rahawayh ha İshak bin Rahawayh İmam Ahmed'in asabından "Ahadu el Eime yuedlu bi'ş-Şafii ve Ahmed" ha imamlardan biri Şafii ve Ahmed'e berat eder اَجْمَعَ الْمُسْلِمِينَ اَنَّ مَنْ سَبَّ اللّٰهَ اَوْ رَسُولَهُ اَوْ دَفَعَ شَيْئًا مِنْ مِنْ مَاَنْزَلَ اللّٰهُ اَنَّهُ كَافِرٌ O İmam Şafi ve Ahmet'in ayarında imamlardan biridir diyor İshak İbn-i Rahavay. İnsanlar belki çok adını bilmiyor, tanımıyorlar ama Ahmet Şafi neyse insanların katında İshak'ın yeri de olması lazım diyor İbn-i Teğmiye. Müslümanlar icma ettiler ki diyor Allah'a söven, Resulüne söven veya Allah'ın indirdiği bir şey inkar eden o bununla kafir olur. Ve hmm. O inkar ettiği şeyin dışında Allah'ın indirdiği her şeyi de ikrar etse kafirdir bu adam. Ve Hımm. Muhammed bin Sahnun dedi ki. min ashab malik. Malik'in arkadaşlarından bir imamdır o da. Ecmâü'l-ulemâ sallallahu aleyhi ettiler ki peygambere söven adam kafirdir. Ve Onun hükmü imamların yanında öldürülmektir. küfrîhi Onun küfründe şüphe eden de kafirdir. Kâle İbnü'l-Münzir ecme'a bir icma naklediyor. İlmi ehlin avamı icmâ ettilerdir. Ya ilim talebeleri daha böyle ilim ehli vasfına kazanmamış. İlim talebenin başında olan ilim talebeleri avam icma ettiler ki enne <gülüyor> enne Ha. Kim peygambere söverse öldürülür. Buna icma vardır diyor. İbnü'l-Münzir'in icma kitabı var biliyorsunuz. Ümmetin icma ettiği meseleleri naklediyor öyle. وَقَالَ اِمَمْ اَحْمَدْ فِي hakkında İmam Ahmet dedi ki a.s. يُقْتَلُوا قِيلَ fi ahadis. Öldürülür denildi ki bunda hadisler var mı? Dedi evet. Kadını öldüren ama hadisinde olduğu gibi. Ve <gülüyor> Evet İbni Ömer de böyle söylemiş. Kim peygambere söverse öldürülür. Ve Amr bin Abdülaziz de öldürülür dedi diyor. Ve Abdullah, "Lâ rivayetinde de dedi ki tövbe bile çağrılmaz. İnne Halid bin Velid katala reclen şetmen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem intaha. Volem yastatibuhu. Volem yastatibuhu. bin Velid bir adamı peygamberi sövdü diye öldürdü, tövbeye de çağırmadı. Tövbeye çağırma şey. Efendim. Yani tövbe bir adam şirk hükmü verildikten sonra adama işlediği fiilin şirk olduğu beyan edilip işte evet. e, adama müşrik hükmü verdikten sonra adam tövbeye çağrılır İslam'a ama her şirkin küfrün tövbesi yoktur. Biz bunu diğer naslardan biliyoruz. Peygamber'e söylemek, Allah'a söylemek, zındığın tövbesini birçok ulema kabul etmemiş, sihirbazın tövbesini kabul etmemişler vesaire. Alkal Şeyh Muhammed bin Abdullah, İslam, Altıncı İslam bozan unsur olarak ney saymıştı Şeyh? Meni stehze'a bi şey'in Kim peygamberin getirdiği dinin bir şeyle alay ederse. Ev sababu, sevabuhu, Hem sevabıyla veya ile bir şeyin ya böyle cezamı olur veya böyle mükafat mı olur ya bırak haşa kafir böyle bir şey söylese icmale kafirdir ve delil ale zalike kavlullah taala. Deki de Allah la ayetleriyle ve Rasule Allah'a diyorsunuz. Özür dilemen imanınızdan sonra kafir oldunuz. İmanınızdan sonra kafir oldunuz kısmı önemlidir. İmanı pastıktediyor Allah. Yaptıkları bir fiilden dolayı küfürü diyor Peki burada neyin delili var? Bazı cahiller bugün ne diyorlar? Adamda yüz tane küfür de görsen, bir tane iman görsen iyiye yorucu. Polianlayı da geçmiş bunlar. Bu kimin sözü ise reddedilir yani. Ben anlamam. Yok Gazali bunu demiş, Osman bunu demiş. Bu ayete terstir çünkü. Kimin sözü olursa olsun. Niye? Burada sahabe var. Allah imanı ispat etmiş. Berde imanı yukun diyor. İmanınızdan sonra. Bak iman var öncesinde. Cihada çıkmışlar Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemle. Doğru mu? Sakalları var. Namaz kılıyorlar. Oroş tutuyorlar. Peygamberin ordusundalar aleyhissalatü ve Doğru. 50 bin tane İslam'a alam, İslam dair alamet var. Bir tane küfür var. O da sahabenin önünde gelenlerle dalga geçmek yani. Öyle bir küfür. Şu bizim Kur'an okuyucular kadar midelerine düşkün olan yoktur diyorlar. 10 bin tane İslam alameti bir tane böyle bir söz. Bu sözden Allah küfürlerine hüküm ediyor. Adamda 50 bin tane açık buvah, küfür var. Bir tane o da İslam'ın furuğu yani adam namaz kılıyor. Ya sen diyor niye şimdi küfrüne bakıyorsun? İslam'ına bak imana. Ne İslam'ı imanı? Adam dinin furuğundan bir şey yapıyor yani. Bu sözün sahipleri Allah'ın bu sözünü yalanlayan kafirlerdir. Eyvallah. mı? Oku. Ve ma'lumun ennel lezi tekelleme bil kufir raculum vahif. Evet. Malumdur ki bir adam tek başına küfrü konuşur. Va malum anneler bir kufür aracılığıyla bir, <gülüyor> bir adam bu ayetin tefsirinde sabit olduğu gibi küfrü konuşmuş. Allah üçünü teklif ediyor. لأن الباقين سكتوا ولم ينكروا ورضوا Eyvah! çünkü geri kalanlar sustular inkar etmediler razı oldular tekaferehumullah <gülüyor> Allah da onları tekfir etti va asana Allah birini affetti onlardan ma zalikal ladina kefferahumullah kanu sahaba wa kanu dahibina ila ghazwa Eyvah! Allah'ın tekfir ettiği bu üç adamla, adam ve birini affettiği bu üç adam Peygamberle beraber gazbeye gitmişler ve peygamberin sahabesi aleyhissalatü vesselam. بِسَبَ bu önemli kelimeler sebebiyle Allah onları tekfir etti. Biz burada neyi anlıyoruz? Demek ki insan kudreti varken eğer sukut ederse münkerin yanında bu neyin delaletidir? Rız rıza'nın delaletidir. Tamam. Adam kudreti varken sukut ediyorsa rıza'nın neyidir bu? Delaleti. Velaletidir. Ne yapması lazım bize? Aksini diliyle ispat etmesi lazım. Veya amelle. Çünkü dil ve azalar nedir? Ee, zahiridir. Kalbin zahiridir. Görünen kısmıdır. Değil mi? En azından diliyle söyle mesela. Vay kafir bak neler söylüyor mesela. Bu onun ona rıza göstermediğini gösterir. Ama sukut etse, sussa o ona rıza sayılır. indel <gülüyor> ulema. Evet, fakat rada ve Abi Hatim ve an Abdullah an Abdullah bin radıyallahu anhu adam bir Tebuk gazvesinde bir mecliste dedi ki yani biz bunlar gibi kurallar okuyan kadirler görmedik diyor. karınlarına daha düşkün dil olarak da daha yalancı ولا da onlardan daha korkanı görmedik. Adam mecliste dedi ki: Yalan söyledin. Sen münafıksın dedi. Ve Rasulullah sallallahu aleyhi Peygamber sasına haber vereceğim dedi. Bu peygamber sasına ulaşınca vahiy indi. Abdullah Abdullah dedi ki <gülüyor> ben o ayetin hakkında nazil olduğu adamı gördüm ki adam peygamberin devesinin ipine yapışmış. <gülüyor> ne yapıyor? <gülüyor> Dizleri artık sürüklenmekten parçalanmış yani. Ayakları yerde sürtüyor yani. Ve dedi ki ya Resulallah aleyhissalatü şüphesiz biz eğleniyorduk ve şakalaşıyorduk. Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem ise ona hep şunu söylüyordu. Allah'la Resulü'yle ve ayetleriyle mi alay ediyordunuz? Sizin şaka Allah Allah'la Resulü ve ayetleri miydi? Bugün toplumun tek küfrü sanki oy vermemekmiş gibi oy veren tekfir edilmez deyip halka İslam hükmü verenler zındıkların tekidir yani. Niye? Sanki bu halkın tek küfrü bu. Bu halk ne kadar fıkra varsa içerisinde hoca var, hacı var. Yok işte cehennemde müftü alttaymış da imam üstteymiş pis kafirler böyle şeyler anlatıyorlar. Binlerce fıkra var. Her şakalarında dinle alay var. Ya televizyonda haber izlemeye durma kesin bir küfür. Her an el bombası yani patlamak üzere hazır yani. Sukut etsen senin, sen de gittin yani. Hani rıza gösterip sen de sapatacaksın sen de Allah korusun ya da bile onlarla beraber küfre sapacaksın. Yani her an, her an Allah'ın ayetleriyle dalga geçen, alay eden bir topluluk var. Peki biri dese ki, hangi rivayette bu adamlar kafir oldular, nasıl sabit? Doğru. Peki bu adamlar niye öldürülmediler? <gülüyor> bir şahit var. Küfürlerini izah etmişler. Ayet inmiş. Bir şahit var. Ayet inmiş. İslam dünya, Adam ikrar ediyor. İstersen hiç şahit olmaz. İnne mâ kunnâ ve Tövbe izhar ettiler çünkü. Tövbe yediler. Allah aralarından birini affetti. Hmm. O işler özür dilerdi. Yalan söylendiler. Tövbeleri sıdkı üzere değildi. Özür, tövbe, tövbe mi Tabi. ettiler Yoksa bu kıstanın çünkü hep ulema katında var. İbn-i falan açıklıyor bu meseleyi. Bazıları diyor o zaman da mültedin öldürülmesi hükmü inmemişti vs. Her biri farklı bir tevil getiriyor. Asrın irici ehli şeytanın taraftarları böyle bir meseleyi önünüze getirebilirler diye anlattım. Devam. İkinci burada ikinci not var ama. Okun. Fetetammil Oku. hadhihi al-qisata ya man turid al ve din al-tauhid. Ey tevhid dinini ve hakkı isteyen kişi bu kıssayı iyice düşün. Wafham al-mes'alete fahmen jayyid. Güzel bir şekilde bu meseleyi anlamaya çalış. Li tarifa ma na'ishu fi asrina min al-küfr <gülüyor> ve müşrik. Bu çağda ee, şunu öğren ki içerisinde yaşadığımız bu zaman apaçık küfrün zamanıdır. Bu açık bir riddet Allah'ın diniyle alay etmedir. Bilakis Allah azza ve Celle ne yapar? Bülakis yani sadece Allah'ın diniyle alay etme değil, Allah Azze ve Celle'nin kendisine sövülüyor. İyaz-ı Billah. Hak kelimesini söyleyenler artık yok olmuşlar sanki. Nerede muvahhidler? Nerede alimler? O alimler hükümet alimi mi oldular? Allah'ın bir Tevhid davetçilerinden bir tanesi tağutlar hakkında birinde hakkında konuşsa hemen fetva verirler onlar haricidir diyor. savunurlar hemen. Eyvah Allah Allah'a sövülüyor ama ondan hiçbirinin Allah'ı savunduğunu göremezsin diyor. Ne diyor? diyor? Bu kadar Allah'a ve Resulüne sövülüyorken hiçbirinden Allah'a ve Resulüne sövenlerin katlinin vacip olduğuna dair bir fetva duyamazsınız diyor. Ne kadar güzel bir noktaya <gülüyor> değinmiş ya. <gülüyor> Allah'ım senden dileğimiz senin dininle alay edenleri helak etmen. اللّٰهُمْ عَلَيْكَ Allah'ım onları sana havale ediyoruz, onlar seni aciz bırakamazlar. Allahım nasu alamin Allahım bize vaad ettiğin yardımını gönder alimlerinden. Allahım eamin, Allahım eamin, takabul minna ya evet İbn Teimiyet rahimullah, bu ayetin tefsirinde dedi ki: İmanınızdan sonra kafir oldunuz. dedi ki. Bu delalet ediyor ki onlar aslında nefislerinde küfürle geldiklerini zannetmiyorlardı. Yani yaptıklarının küfür olduklarını bilmiyorlardı. Onlar yaptıklarının küfür olmadığını zannediyorlar. Fe Eyva. Bu bize beyan etti ki Allah'la ayetleriyle ve Resulü'yle istihza etmek, alay etmek kişiyi dinden çıkartan, imandan sonra dinden çıkartıp kafir yapan bir ameldir. <gülüyor> Bu delalet diyor ki onların yanında zayıf bir iman vardı dün de. Bu haram olan şeyin haram olduğunu bilmelerine rağmen yaptılar. ولم يظنوه كفرا وكان كفرا Eyvah. Ama bunun küfür olacağını zannetmiyorlardı. Bu yüzden bu küfür işle hep kafir olardı. <gülüyor> Cevazına itikat etmiyorlardı. Yani bu caizdir demiyorlardı. Yanlış olduğunu kabul etmelerine rağmen kâfir oldular. Burada da kişinin iyi yapıyor, zannetmiş olmasının kişi hiçbir faydasının olmadığını görüyoruz. Eyvah. Ve Şeyh Abdullah bin Muhammed bin Abdü Vahav Teala. <gülüyor> diyor ki Muhammed bin Abdülvahab Rahimahullah, İsak ibn Raheveh'in sözü ki o şöyle söylemişti. Kim Allah'ın indirdiği bir şey def ederse yani inkar ederse. Yani bir şey Allah'ın kitabında indirdiği bir şey reddetmektir diyor. Ya da Rasulü ile diliyle beyan ettiği bir şey inkar etmektir. Burada hadis <gülüyor> inkarcılarının kafirliği de çıkıyor, evet. Farzlardan, <gülüyor> vaciplerden <gülüyor> ya da sünnetlerden, <gülüyor> ya da müstahaplardan. Ney? <gülüyor> Bade an biliyor ki Allah onu kitabında indirmiş. Çünkü her mesele herkes bilemeyebilir. O noktada hüccetin adama ulaşması lazım asr dine taalluk etmeyen, furu dinden olan meselelerde insana önce hüccet ulaştırılır, sonra beyanından sonra e, tek, e, inkar ediyorsa kafir olur insan. Mesela namaz. Mesela namazda artık kimse diyemez bana hüccet ulaşmalı. Alim avam herkes birbirine icma nakletmiş ki namaz farzdır. Öyle mi? Açık bir farzdır. Öyle. Ama işte mirastan, e, işte amca oğlunun işte kaçta kaç aldığını bilemeyebilir bir adam adam dersin ki bak bu kadar alıyor, adam onu inkar ederse yok olur mu öyle şey derse kafir olur. Ama yok bilmiyor, diyorsun ki amca bu kadar, ha öyle mi tamam o zaman diyor mesela. Adam tasdik ediyor, bu adam la yani bunda bir şey yok. Ama adam inkar ederse onu o zaman ne olur? Kafir olur. اَدَا اَنْ يَارِفَ اَنَّ اللّٰهَ اَنزَلَهُ ف۪ي كِتَابِهِ اَوْ اَمَرَ بِهِ رَسُولُهُ صَلَى اللّٰهُ وَسَلَلَمْ A Ya da biliyor peygamber ona emretmiş veya nehetmiş. Sonra da bunu inkar ediyor. <gülüyor> Bu adam kafirdir. Eğer Müslümansa da mürtet olmuş. <gülüyor> Allah'ın şeriatında indirdiği her şeyi de ikrar etse fark etmez. O mesele halis. İlla ma dafa'ahu ve li ehli Eh, yaşadığı belden ehlinin adetine veya kendi adetine, hevasına muhaliftir diye böyle bir şey inkar etmesi, def etmesi, böyle bu meselenin dışında geri kalan her mesele ikrar dahi etse bu adamı küfürle sapmaktan kurtarmaz. Bu adam nedir? Bu adam kafirdir, dinden çıkmıştır. Burada kalalım inşallah. Bir dahaki derste özrü bil cehil, cahalet özrü olacak. Allah nasip edersin inşallah. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المسلمين والحمد لله رب العالمين.